6. Cüz Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz, Bilin ki Allah da çok affedicidir, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler, böylece bu ikisinin imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onlara yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular, buzayı tanrı edindiler. Biz bunu affettik ve Musa'ya apaçık bir güç ve yetki verdik. Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tuğru Üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazuyla kapıdan girin dedik. Yine onlara cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına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 Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri, Onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. On namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz.'' Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahiy ettiğimiz gibi sana da vahiy ettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahiy etmiştik. Davud'a da Zebur vermiştik. Daha önce kıssalarını sana anlattığımız peygamberler gönderdik.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 Melekler de buna şahitlik eder. Şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz inkar edenler, insanları Allah yolundan alıkoyanlar derin bir sapkınlığa düşmüşlerdir. Şüphesiz inkar edenler ve zulmedenler var ya, Allah onları asla bağışlayacak ve doğru yola iletecek değildir. Allah onları ancak içinde ebedi kalacakları cehennemin yoluna iletir. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı, gerçeği getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı emriyle onda var ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, Allah üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah ancak bir tek ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih de, Allah'a yakın melekler de Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Kim Allah'a kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa, bilsin ki O onların hepsini huzuruna toplayacaktır iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir. Allah'a kulluk etmekten çekinenlere ve büyüklük taslayanlara gelince, Allah onları elem dolu bir azaba uğratacaktır ve onlar kendilerine Allah'tan başka bir dost ve yardımcı da bulamayacaklardır. Ey insanlar! Size Rabbinizden kesin bir delil. Hz. Muhammed geldi ve size apaçık bir nur, Kur'an indirdik. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanları ise Allah kendisinden bir rahmet, bir lütfa kavuşturacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki Allah size kelale babasız ve çocuksuz kimsenin mirası hakkında hükmünü açıklıyor. Çocuğu olmayan bir kişi ölür de, kız kardeşi bulunursa, bıraktığı malın yarısı onundur. Eğer kız kardeşi ölür ve çocuğu da bulunmazsa, erkek kardeş ona varis olur. Eğer kız kardeşler iki iseler, erkek kardeşin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kardeşler erkekli kızlı iseler, o zaman bir erkeğe iki kızın hissesi kadar pay vardır. Sapmayasınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Maide Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Akitlerinizi yerine getirin. İhramlı iken avlanmayı helal saymamanız kaydıyla... Okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı. Şüphesiz Allah istediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın koyduğu din nişanelerine, haram aya, haç kurbanına, bu kurbanlıklara takılı gerdanlıklara ve de Rablerinden bol nimet ve hoşnutluk isteyerek Kabe'ye gelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınızda isterseniz avlanın. Sizi mescidi haramdan alıkoydular diye bir takımlarına beslediğiniz kin, sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma üzerine yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir.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 Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Sana kendilerine nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size temiz ve hoş olan şeyler, bir de Allah'ın size verdiği yeteneklerle eğitip alıştırdığınız avcı hayvanların tuttuğu avlar helal kılındı. Onların sizin için tuttuklarından yiyin. Onu Av için salarken üzerine Allah'ın adını anın, besmele çekin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal, sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarda, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlarda, mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse, bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi ve başınıza mes edip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer günüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan defi hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman... Temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde O'na verdiğiniz... Ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktir Ey iman edenler, Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının! Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Andolsun, Allah İsrail oğullarından sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti: Sizinle beraberim. And olsun, eğer namazı kılar, zekatı verir ve elçilerime inanır, onları desteklerseniz, fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz, elbette sizin kötülüklerinizi örterim ve and olsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır. İşte, verdikleri sözlerini bozmaları sebebiyledir ki onları lanetledik, kalplerini de kaskatı kıldık. Kelimeleri yerlerinden kaydırarak tahrif edip değiştiriyorlar. Akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını da unuttular. Ey Muhammed! İçlerinden pek aza hariç, onların daima bir hainliğini görüyorsun. Yine de sen onları affet ve aldırış etme. Çünkü Allah iyilik yapanları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de sağlam söz almıştık. Ama onlar da akıllarından çıkarmamaları istenen şeylerden önemli bir kısmını unuttular. Bu sebeple biz de aralarına kıyamet gününe kadar sürecek düşmanlık ve kini salıverdik. Allah ne yapmakta olduklarını onlara bildirecek. Ey kitap ehli! Artık size elçimiz Muhammed gelmiştir. O kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap. Kur'an gelmiştir. Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru bir yola iletir. Ant olsun, Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular. De ki, şayet Allah Meryem oğlu Mesih'i onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese, Allah'a karşı kim ne yapabilir? Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunan her şeyin hükümranlığı Allah'ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Bir de Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah size neden günahlarını sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de O'nun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüşte ancak O'nadır. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada, bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye, işte size hakikati açıklayan elçimiz Muhammed geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmiştir. Allah, her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani Musa kavmine demişti ki, Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı, sizi hükümdarlar kılmıştır, ve diğer toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin, yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz. Dediler ki, ey Musa, o dediğin topraklarda gayet güçlü, zorba bir millet var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. ''Eğer oradan çıkarlarsa biz de gireriz.'' Korkanların içinden Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle demişti. ''Onların üzerine kapıdan girin. Oraya girdiniz mi artık siz kuşkusuz galiplersiniz. Eğer müminler iseniz yalnızca Allah'a tevekkül edin.'' Dediler ki ''Ey Musa!'' Onlar orada bulundukça biz oraya asla girmeyeceğiz. Sen ve Rabbim gidin onlarla savaşın. Biz burada oturacağız. Musa, ey Rabbim ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır dedi. Allah şöyle dedi. O halde orası onlara kırk yıl haram kılınmıştır. Bu süre içinde yeryüzünde şaşkın şaşkın dönüp dolaşacaklar. Artık böyle yoldan çıkmış kavme üzülme. Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki, ''Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder.'' demişti. ''And olsun, sen beni öldürmek için elini bana uzatsan da ben seni öldürmek için sana elimi uzatacak değilim. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben istiyorum ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip cehennemliklerden olasın.'' İşte bu zalimlerin cezasıdır. Derken nefsi onu kardeşini öldürtmeye itti de nefsine uyarak onu öldürdü ve böylece ziyan edenlerden oldu. Nihayet Allah ona kardeşinin ölmüş cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Bundan dolayı İsrailoğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun olsun ki Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir. Allah'a ve Resulüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır. Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın. Ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Şüphesiz yeryüzünde olanların hepsi ve yanında bir o kadarı daha kendilerinin kafirlerin olsa da onu kıyamet gününün azabından kurtulmak için fidye verecek olsalar onlardan yine kabul edilmez. Onlara elen dolu bir azap vardır. Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır. Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkekle hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğine azap eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler, münafıklar ile Yahudilerden küfürde yarışanlar, seni üzmesin. Onlar, Yahudiler, yalan uydurmak için seni dinlerler. Sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun. O verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse...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 Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar. Sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. İşte onlar kendi kitaplarına da sana da inanmış değillerdir. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimseler ile alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Onda Tevrat'ta üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir. Peygamberlerin izleri üzere, Meryem oğlu İsa'yı önündeki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak gönderdik. Ona içerisinde hidayet ve nur bulunan, önündeki Tevrat'ı doğrulayan, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için doğru yola iletici ve bir öğüt olarak İncil'i verdik. İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir. Ey Muhammed! Sana da o kitabı, Kur'an'ı hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici olarak indirdi. Artık Allah'ın indirdiğiyle aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyleyse iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü, Allah o zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size bildirecektir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından, Kur'an'ın bazı hükümlerinden, seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah bazı günahları sebebiyle Onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir? Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez. İşte kalplerinde bir hastalık, nifak bulunanların, başımıza bir felaketin gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasında koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir, ve onlar içlerinde gizledikleri şeye pişman olurlar. O zaman iman edenler der ki, sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin edenler şunlar mı? Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur, onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, O'nun peygamberini ve inananları dost edinirse, bilin ki şüphesiz Allah taraftarları, galiplerin ta kendileridir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden, dininizi alaya alıp oyuncak edenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. De ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a.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 şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha da kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. Yanınıza küfürle girip yine yanınızdan küfürle çıktıkları halde size geldiklerinde inandık dediler. Allah onların saklamakta oldukları şeyi daha iyi bilir. Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta, Haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Bir de Yahudiler Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, sana Rabbinden indirilen Kur'an, onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah... Bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rableri tarafından kendilerine indirileni, Kur'an'ı gereğince uygulasalardı, elbette üstlerinden ve ayaklarının altından bol bol rızık yiyeceklerdi. Onlardan orta yolu tutan bir zümre vardır. Ama onların birçoğunun yaptığı ne kötüdür? Ey peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun verdiği peygamberlik görevini yerine getirmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmeyecektir. De ki,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 her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir. Andolsun. İsrailoğullarından sağlam söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Fakat her ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir hükmü getirdiyse, Onlardan bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler. Bu yaptıklarında bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağır kesildiler. Sonra tövbe ettiler. Allah da onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Andolsun Allah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 Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dost doğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed de ki: "Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ...ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. oğullarından inkar edenler... Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendi. Bu, onların isyan etmeleri ve hadlerini aşıyor olmalarından ötürüydü. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey. Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. Ey Muhammed! iman edenlere düşmanlık etmede,